Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil nebiyyai vel mursalin Nebiyina Muhammed emma ba'd Teala arkadaşlar sizlerle beraber Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdil Vahhab İbn Süleyman El-Temiminin Kitab-ı Tevhid adlı eserini şerh etmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz bu kitabın ikinci dersi olacak. Geçen hafta kitabımızın ilk bölümünü, kitabımızın ilk babının bir kısmını alabildik. Geri kalan bir kısmını tamamlayamamıştık. Kaldığımız yerden inşallah bugün devam edeceğiz. Ama önce ezberleriniz var mı? Kitabı Tevhid'e ezberlemeye çalışan, ayetleri, delilleri ezberleyen. Herhalde burada yok. Belki Hollanda'da vardı. Neyse. O zaman soralım. Müellif bu bapta geçen hafta almış olduğumuz bu bapta jinlerin ve insanların yaratılma gayet gayesini neden yaratıldıklarını açıklayan buna değili olan bir ayet yıkıtmıştık. Neydi bu ayet? Arapça sanca. Ömer. Ömer. Ömer. Ömer. Ömer. Ve yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayet Allah-u insanları ve cinleri yaratma gayetinin onları yaratmadaki <gülüyor> hikmetinin ne olduğunu bize açıklamakta, ortaya koymakta. Buradaki illa ayetini selef nasıl tefsir etmekteydi? İlla <gülüyor> liyuvahidun Ne yapsınlar? Beni tevhid <gülüyor> diye. Yani buradaki ibadetin manası yalın mana olarak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 Peygamberlerin, resullerin gönderilme gayelerini, gönderildiklerinde insanlara neyi anlattıklarını, neyi insanlara kalplerine, topluluklarına neyi davet ettiğini açıklayan ayeti zikretmişti. Bu ayeti ezberleyen var mı? Evet. Velakad ba'asna fi kulli ummetin rasulan. Ee, İbadullah. İbadullah fi kulli ummetin Ne diyor burada ömer? Biz ne yaptık? Her evet. ümmete bir resul gönderdik. Evet. Onları uyarsın diye. Onlar ne yapsın diye? Tahtta şey Allah'a ibadet edip tahttan sakındırmaları için. Evet. Ve lâqat fi kulli Bizler her ümmete, her bir kavme. Yalnızca Allah'a ibadet, onların yalnızca Allah'a ibadet etmelerini, onlara söylemeleri ve tağuttan da sakınmaları, kaçınmaları için biz her ümmete bir ne yaptık? Rasul gönderdik, elçi gönderdik. Tağutun tarifi neydi? Tağutun tarifi. Tağut nedir? Sözlük olarak önce tağut nedir? sözlük olarak? İbadet onlar. Sözlük olarak. Tuğyan'dan, taha, tuğyan, naban, haddi asan. dedik. Evet, şer'i manası? İbadet edilen her şey, her yöne her şey tavuk. Allah'tan Allah gayrı ibadet edilen her şey tavuktur. İlk böyle, böyle. İbdi ne diyordu? İbadet ederek, itaat ederek i̇badet veya ederek, ederek, ibadet hı. ederek hı -hı. kulun, haddi kulun kendisiyle haddi açtığı her şey. her şey. Kulun kendisiyle haddi açtığı, itaat ederek, ibadet ederek ve ederek, tabi olarak haddi açtığı her şey nedir? Tağut'tur. Tarık, tarık. Sonra müellif rahimahullah, e, en, İsra suresinde olan ayetleri zikretmişti. Ve e, Nisa suresinde olan ayeti zikretmişti. E, daha sonradan, e, En'am suresindeki ayeti zikrettikten sonra, bizler Abdullah ibn Mesud'un hadisini almıştık. Abdullah ibn Mesud'un hadisi neydi arkadaşlar? Abdullah ibn Mesud, kim? Allah. Evet. üzerinde Peygamber selam vesreti bulunan hı? bir şey bakmak isterse mea evet, son sözüne bakmak son, isterse inşallahın şu, şu, şu ayetlerini okusun. şu ayetleri okusun demişti. Neydi hiçbir şey ortak koşmayın. Kul rabbukum bihi Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler? Allah Allah'a hiçbir şey yapmamak. Ortak koşmayın. Ortak ]dır koşmamak. Ondan sonra ayetin devamında ne dedi? "Allah azraili musta'ime. Bu benim nedir? Dost yolumdur. Fettebihu walat fettebihu subala fatfaru. Tabi ki muansebiili." Sonra arkadaşlar Muaz bin Cemel radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadise geldik. Bu hadiste nebi aleyhissalatu vesselam eşliğe binmekte ve arkasına da Muaz bin Cemeli oturtmaktaydı. Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cemel radıyallahu anhu'ya diyor ki. Ya Muaz, Ey Muaz, Allah'ın kulların üzerindeki hakkını biliyor musun? Dikkat ederseniz bu kitabın adı neydi? Bizim okuduğumuz bu kitabın adı. Kitab-ı Tevhid, Hakkullahi alal arid Allah'ın kulları üzerindeki olan hakkını açıklayan kitab-ı Tevhid. Tevhid kitabı. İşte bu dikkat ederseniz biz müellifin bir özelliğini zikretmiştik demiştik. Müellif burada Rahimahullah bu kitapta zikrettiği hadisler ve ayetleri kafasına göre başıboş bir şekilde zikretmemiş. Koymuş olduğu ana başlık olan kitab-ı tevhide ve daha sonradan gelen bab başlıklarına uygun olarak ne yapmıştır? Herlerini dizmiştir, tensik etmiştir, düzenlemiştir. İşte aleyhissalatü vesselam soruyor diyor ki Ya Muaz, etedri ma hakullahi alel ibadet. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Nedir? "Vemah hakkul ibadi ala Allah." Allah'ın üzerinde kullarına olan hakkı var. Bunu biliyor musun? Kulların da Allah'ın üzerinde bir hakkı var. Ne diyor Malbincebel? Allah ve Resulühu Allah ve Resulü ne var? Daha iyi bilir. Onlar bilir. Sonra Aleyhisselatü vesselam diyor ki fakullahu ala alibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ay ya'buduhu Allah'ın kulları üzerine koyduğu bir hak var. Onlara istediği bir şey var. O ne? İbadet Her ibadet. Ona şey i̇badet, i̇badet, i̇badet, ibadet, ibadet etmek. Wa la yushriku bihi shay'an. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Koş Eğer kullar Allah'ın üzerlerinde kendi üzerlerinde olan bu hakkını gerçekleştirdikleri takdirde Allah Teala'nın kendi üzerine vacip kıldığı, gerekli kıldığı, kullarına faziletli gereği, ikramı gereği verdiği, ikram olarak verdiği bir hak var. Kullarına diyor ki bu hakta nedir? Benim kendi üzerime sizin adınıza verdiğim bir haktır. Değil mi? Ehl-i Cemaat böyle inanıyor dedik. Yani allah Teala dilerse kendine bazı şey ne yapabilir? Vacip kılabilir, farz kılabilir. Dilerse bazı şeyleri kendine ne kılabilir? Haram kılabilir. Ne diyor hadiste? <gülüyor> ya ibadî ne diyor? İnni garamtu haramtu zulme ala nefsi. Ben zulmü kendi nesime ne kıldım? Allah-u Teala haram kıldım. Yani Allah-u Teala dilerse kendine bazı şeyler haram kılır. Dilerse bazı şeyler kendine ne yapabilir? Vacip kılabilir. Ehl-i sunnet ve cemaat bu şekilde inanıyor dedik. Nedir? allah Teala'nın kullarına ikram olarak bahsettiği, lütuf olarak bahsettiği, fazlı keremiyle verdiği bu hak,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 Dildi ya Resulallah efela ubeşşirun nas <gülüyor> Bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Yani bu müjdeyi. Bu mutlu haberi insanlara vereyim mi? Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyor? La tubşirhum. Onlara ne yapma? Haber bunu haber verme, müjdeleme. Niye? Feyettekulu <gülüyor> onlar bunu duyarsa ne yaparlar? Güvenirler, güvenirler. Buna göre Bu hadise sırtlarını dayarlar. Belki amellerde gevşekmiş. Yaparlar. Bu hadisi rivayet yapmıştık. <gülüyor> bu hadisi zaten ne yapmıştık? Açıklamıştık. Şimdi müellif rahimahullah, müellif rahimahullah. ondan sonra şu an, her babının sonunda burada bazı meseleler zikrediyor. Mesail deniyor buna. Bu kitapta bu meseleler zikrediliyor. E, bu meseleleri inşallah bu şekilde elimizdeki Türkçe e, tecrübelerden okuyacağız. Bu bapta zikredilen, bapta ifade edilen meseleler Meseleleri yani bunlar fayda babından anlatılanlardan çıkarılan bazı hükümler. Onları burada e, okuyacağız. Tabii kimse hemen hemen çoğu arkadaş kitap bitirmemiş. Yani bu kitabı normalde elinizde bulundurmanız lazım. Bu okumanız lazım. Evet Üstad Bülent. Okumak lazım. konular. Evet, dikkat çekilen konular. İnsanın ve insanların yaratılış gayesi ancak Allah'a ibadet etmeleridir. Evet.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 işte Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine karşılık onunla çatışıp kendisine düşmanlık etmesinin sebebi de hep bu olmuştu. Evet bir dakika e, buradaki çünkü bu e, Bülent'in okulduğu şeydeki e, şeyler, dikkat çekilen konular, başka yerden istifade edilen e, artı şeyler buradakine okuyalım. Bunlar daha özgün haline yakın ifadeler. Evet. İki İki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 ibadet etsinler. Bunda bir ne yoktur? Beis. Bir beis yoktur, bir çelişki yoktur anlaşılabilir. İbadetten maksat nedir? Tekken. Tevhiddir. Tekken. Evet. Üç. Tevhidi gerçekleştirmemiş olan kişi Allah'a ibadet ediyor değildir. Evet. Bu anlamda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. la entum abiduna ma abud. Evet. Tevhidi gerçekleştirmemiş insan Allah'a abid tamam. olmaz. Bilakis ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur. Allah'a ibadet etmeyen Allah Allah'la birlikte başkasına ibadet eden ne olmuş olur? Müşrik olmuş olur, şirke düşmüş olur. Evet. 4. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet. 5. Peygamber. Evet. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet neydi arkadaşlar? Onların kavimleriyle, yaşanmış oldukları toplumlarıyla çelişkiye, çatışmaya düştü. Çatışmaya düştü. Tartışmanın yaşandığı, problemin meydana geldiği, ve bunu çözmek istedikleri ilk çö şey neydi? Hedef sadece Allah'a ibadet etmek. Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi Yalnızca ve, ibadet ve takuta ibadetten Aleyküm. kaçınılması. Bütün peygamberler kavimlerine öncelikle ne yaptılar bunu anlattılar. Evet. 5 peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet yoktur. Peygamber gönderilmemiş, gönderilmemiş, kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk yoktur. Bunlardan anlıyoruz. Hayır, ve laqat ba'sna fi kulli ummetin rasulen. Şey. Evet. Ha tüm peygamberlerin dini tektir. Evet tüm peygamberlerin dini bu. Bunlardan Nurs. Ve laqat ba'atna fi kulli ummetin rasulen an ibadullah. Peygamberlerin ilk davet ettiği şey ne olmuş? Allah'a ibadet. Allah'a ibadet olmuş. Bakıyorsunuz Allah Teala diğer Hud'dan bahsederken, Nuh'dan bahsederken onların aslında ne diyor? Onlar kavimlerine gelip ne diyor? Ya <gülüyor> kavmim ibadullah. Ey kavmim ne yapın? Allah'a ibadet. min <gülüyor> ilah. Allah'tan başka bir ilah sizin için yok, yok, yok. yoktur. Onların verdiği cevap ne? Eci'denâ lina'budallâhe vahde ve nezere mâ kâne ya'budu âbâuna Onlar bu peygamberlerin bu davetine ne demişler? Bizler babalarımızın ibadet ettikleri şeyleri terk ederek, yalnızca bizleri Allah'a tek başına ibadet etmeye mi davet ediyorsun? Yani peygamberlere karşı çıktıkları nokta ne olmuş? Bu atalarımızın ibadet ettiği şeyleri terk etmeyi bizden isteme. Yoksa hiçbir kavim peygamberine gelip genel manada özellikle Kureyş gelip de ya sen ne diyorsun? Hangi Allah'tan bahsediyorsun? Hangi yaratıcıdan bahsediyorsun? Hangi rızık vericiden bahsediyorsun diye ne isyan İsyanda karşı çıkışta bulunmamış. Evet. Meselelerin en büyüklerinden biri tabuta küfredilmedikçe Allah'a ibadetin gerçekleştirilmeyeceğidir. Evet. Yani ne dedik? Bu La İlahe nefi nefiy ve ispatı olarak açıklamıştık. La İlahe kelimesi yani kelime-i tevhid Önceleri neftir, sonra ispattır Yani allah Teala ibadete layıktır. allah Teala ibadeti hak ediyordur deyip de, onun dışındakilerin ibadete hak, hak etmediğini ispat etmedikçe bir kimse ne yapmamış olur? Kelime-i gerçekleştirmemiş olur. Yani sadece şunu demek insan için yeterli değil. Allah ibadete layıktır. Allah ibadeti hak ediyor, evet. İbadetimizi Allah'a yapmalıyız. Ama bakıyorsun ki adam, diyor ki ama... Başın sıkıştığı zaman şehirlere ne yapılabilir? Medet umulabilir, şehirlerden de yardım istenebilir. Bu ne yapmamış oldu? Tağut'u inkar etmemiş oldu. Evet. Bu anlamda yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Semen yekfur bi tahutit. Yuyu min bildah. Fakad istankebil urvatil busqa dem Evet. Vallahu Kim Tağut'a küfredip Allah'a iman ederse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 üstün bir öneme sahip olduğu dur. Evet, biz o ayetleri açıkladık zaten. Evet. Bu üç ayette on mesele üzerinde durulmaktadır. Evet, orada on tane mesele vardı. Bunların en başında da şirkin yasaklanması evet. gelir. Evet. Kulli Taala, etlu ma haram <gülüyor> alaikum rabbukum, rabbiznis salam kıldığı şeyi okuyayım mı? onun latursi şey yani. Evet. İsra suresinde yer alan muke merayetlerde on sekiz mesele zikredilir. Hı hı. Allah bunları zikretmeye. Lâ tec alme Allah ilahâ nâhâr. Evet, İsra Suresi'nde Allah Teala 18 tane mesele zikrediyor diyor. İsra Suresi'ne baktığınız zaman 22. ayetten 39. ayete kadar Allah Teala bu 10 meselede, 18 meselede başladığı zaman diyor ki: Allah la tec alme Allah ilahâ nâhâr." Allah'la beraber başka ilah ne yapma. Edinme. Şayet böyle yaparsan fetah oda oturur kalırsın. yani Oturur kalırsın, mezmûmen, kınanmış bir şekilde, mehzûle, terk edilmiş bir şekilde kalırsın. Ya seninle hiçbir şey olmaz. Amellerin dahi, Allah için yaptığın amellerin dahi seninle beraber olmayacak. Ebu Huray radıyallahu anh rivayet etmiş oldu hadiste. İmam Müslüm'ün ondan rivayet etti hadiste ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. allah teala'dan Teala'dan. اَنَاَهْنَ شُرَكَاءِ اَنِ شِرْكِ Kendisine şirk koşulanlarının Şirk'e en ihtiyacı olmayanı benim. Kim bir amel işler, iş işler. O yaptı işte beni başkasına ortak koşarsa ne yaparım diyor Allah-u Teala. Onu ve şirkini şirk koştu şeyi ne yaparım? Bırakırım, terk ederim. Yani yalnız bırakırım. Ayette bunu açıklıyor. لا تجعل ما الله ilahen آخر. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. فتقعوة mezmûmen mehzûla. Ahirette kınanmış olacaksın. Mahzul olacaksın, terk edilmiş olacaksın. Yani Allah için yapmış olduğunu zannettiğin amellerin bile seni terk edecek. Allah da ne diyor Peygamberine? Le in aşrakta, şayet bir şey koşacak olursan kime diyor bunu Allah Teala? Peygamberi Aleyhisselatüsselam adiyor. diyor. le in aşrakta le yaptan ne ameluk? Amelin ne olur? Oşağıdır. Ve le tekunan minel, xasirin. İşte <Sessizlik> şu anda uğrayanlardan olursun. Evet. İşte İslam suresinde bundan başlıyor, bundan başlıyor allah Teala. Devamla. Ve 39. ayette, 22'den 39'a kadar sıralamış oldu, bize bahsetmiş oldu allah Teala'nın ayette. İşte annenize, babanızı işte, ee ayetlerde Allah'tan zikrettiği ayetlerde bunların sonuncusunu bu ayetleri şöyle bitiriyor diyor ki "Ve la ilahen Allah'la birlikte yine başka bir ilah edinme, fetülka fi cehenneme Ne olursun? Cehenneme atılırsın. Cehenneme konulursun. Nasıl? Meluman, yerilmiş, kınanmış bir şekilde. Diğer ayetleri nasıl açıklıyor? Sanki hayvanlar nereye götürülüyormuş gibi suya götürülüyormuş gibi. Hayvandan suya nasıl götürülür? İtiş kalkış götürülür değil mi? Ama cennet ehli nasıl gidecek? Cennete nasıl girecek? Vefda. <gülüyor> nasıl yani? Dışarıdan gelen heyetler gibi. Misafir gibi karşılayacak. İşte Allah Teala ayetleri bu şekilde götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kovulmuş ve kınanmış bir şekilde. Ce Cehenneme götürülecek. Allah Teala şiddet koşacak. Evet. Bu meselelerin ne derece büyük öneme sahip olduklarını bilgilendirmek için yüce Allah evet. zalikemün ma evha ideki Rabbukya minel hikmet minel hikmet evet bunlar Rabbinin sana verdiği hikmetlerindendir evet on hak ayeti adı verilen ve haklarından ve haklardan bahseden Nisa Suresindeki ayeti kelimeye gelince yüce Allah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 Bu ayetlere nasıl başlanıyor? Wa mudulla ilk hak ne? Senin üzerindeki ilk hak, bu Allah'ın hakkı. Wa O da Allah'ın hangi hakkı? <gülüyor> Allahü Teala ibadet etmen. Nasıl bir ibadet? Wa la tuşrikubihi. Şey, onu ona hiçbir şeyi ortak, ortak koşmadan. koşmadan. Sonra diyor ki, Ve bil walideini Anne babaya iyilik. Ve bil qurbah, wal yata' ma, Sonra diğer hakları da abi Allahü Teala bize burada. Sayıyor ama üzerimizde bulunan en önemli en büyük hak kimin Allah Teala'nın hakkı, Tevhid hakkı. Evet. Resulullah'ın vefatı esnasındaki vasiyetine dikkat çekilmiştir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselam biz söyledik dedi ki ne yapmıştım normalde bir vasiyet şahat kalem isteyerek yazmamış, vermemiştir. Ancak onun bıraktığı ne vardır? Bir vasiyet vardır. O da nedir Allah'ın kitabı, kendisinin sünnetidir. Abdullah bin Mesud da buradan ne yaparak e, o hadiste zikir olduğumuz hadiste. E, iştihat ederek anlamıştır ki bu ayetler nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıraktığı vasiyettir. Evet. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. Muaz bin Ecebele sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu soruyu açıklaması. Evet. Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerindeki haklarının neler oldu? Evet. Yani şayet biz kullar olarak allah Teala'nın üzerimizde olan hakkını öğrendikten bildikten sonra onu yerine getirirsek Ondan sonra ne öğreniyoruz? Allah'ın üzerinde ne var? Bize vermiş olduğu bazı Haklı. haklar var. Evet. Hadiste zikredilen tevhid karşılığında elde edilecek mükafatın birçok sahabe tarafından biliniyor olması. Bilinmiyor olması. Bilmiyorum. Orada biliniyor olması. Evet. Yani bazen... Bu mesele sahabenin çoğu tarafından yani bu mesele derken dikkat edin bu hadis. Yoksa tevhid ehline verilecek mükafatların tevhid ehline tevhidi gerçekleştiren insanlara verilecek müjdelerin çoğu zaten Kur'an-ı Kerim'de de zikirliyor. Bu manada sahabenin bu konuyu kavramış olmaması imkansız. Müellifin burada zikrettiği ne arkadaşlar? Bu hadis. Bu hadisi sahabenin çoğu bilmiyor. Nereden anlıyoruz? Bak dedi ki size Muaz bince ben ne zaman vefat etti? 18 18'de vefat etti. Kendisinden önce vefat eden birçok ne var? Sahabe var. Ebu Bekir var, Ömer var. Osman var, Ali var. Bunun dışında çok sahabenin ileri gelen büyükleri var. Bu hadisten onların haberi olmadı. Nereden biliyoruz onların haberinin olmadığını? Diğer bir batta da gelecek. Bundan sonraki bir batta gelecek inşallah. Diyor ki hadisinin ravilerinden bir tanesi. Muaz bin Cebel bu hadisi ölürken ne yaptı? Günaha girmemek için Söyledim. söyledi. Niye günah gitmemek istedi Muaz bin Cebel? E, i̇limi başladı. saklama günahına girmemek için. Ondan korktuğu için bunu söyledi. Yani ölümüne yakın, ölümü halinde bunu söyledi. Yani o zaman bu sahabeyi, bu hadisin bu hadisi, hadisi sahabenin çoğu ne yapamıyordu tam olarak bu hadisi bilmiyordu. Evet. Maslahat gereği ilmin gizlenmesinin caiz olması. Evet. Maslahat gereği ilim gizlenebilir. E her insan her şey ne, yapma, ne yapılmaz? Söylenmek öğretilmez. Çünkü ne yapabilir? Yani sen bir adama bir şey öğretirsin Onun hayırına değil, şarifine olacaksa o, onu ondan gizle gizlesin. Evet. Muaz Allahu anh'ın yapmak istediği gibi evet. Müslüman'ı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstahap olması. Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam birçok şeylerde de zaten sahabesini müjdelemiş. Kimilerini cennetle müjdelemiş. Yani müminin de bu vasıfların nitelenmesi lazım. E, mümin kimse yani kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine güzellikleri anlatan, onlara iyi haberleri veren vasıflara sahip olmalı. Evet. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı endişe beslemek. Evet yani bu dedik ki kul bu hadiste geldiği üzere dese ki Nasıl allah Teala'ya ne yapıyoruz? Yalnızca ibadet ediyoruz. Ona da ortak koşmuyoruz. Ya şu sokakta geçen kadına bakalım. Allah şirk koşmuyor bizi affeder. Ya işte e, sigara istek bir şey olmaz. Nasıl o teyhid dese helak olur arkadaşlar. Bu inancı bu fikri onu helaka dahi ne yapabilir? götürebilir. Niye? Çünkü ona yaptı? Reca kısmını. Yani allah Teala'nın allah Teala'nın affedeceği tarafını, sıfatını ne yaptı? Önde tutarak amelleri terk etmeye başladı, başladı. Bu helaka kadar gider. Öbür tarafta ne var? Korku. Sürekli allah Teala'nın kendini affetmeyeceği. Sürekli yeis içinde olma. Bu da insanı nereye götürür? Yani böyle tekfire götürür. Haricilerin düştüğü duruma götürür. Ama mümin nedir arkadaşlar? İki ölçüyü de, iki tarafı da ölçülü Sandır. evet. Cevabını bilmediği bir soruya muhatap olan Allah daha iyi bilir der. Allah ve Resulü daha iyi bilir, <gülüyor> Allah ve daha iyi bilir der. Evet şimdi burada, orada yazmıyor mu? Şimdi, aslında kitabı tarif etmeyeceksin. Yani burada bir şeydir, e, ilim ehlimin kitabını okurken, e, tabi bu yanlış bir ifade değil, açıklayacağımız üzere, e, onların olduğu şekliyle onların yazısına bulur bırakılır, Eğer yanlış bir şey varsa o düzeltilir. Şayet bir insan bilmediği bir şey kendisine soruluyorsa, o insan ne yapabilir? Allah daha iyi bilir, Allah ve Rasulü daha iyi bilir diyebilir. Aileler diyorlar ki yalnız Rasulü daha iyi bilir. Yani Allah ve Rasulü, Rasulünü de Allah'la beraber zikretmek diyorlar. Peygamber Aleyhisselat Vesselam'ın hayatında diyorlar. O vefat ettikten sonra doğru olan söylememiz gereken nedir diyorlar? Allahu Allah. alem, Allah daha iyi bilir. Ve ayrıca şöyle bir tafsir ve ayrıntıya da gidiyor. diyor ki yani Peygamberin hayatında yaşadığı dönemde olunsa bile dense ki Ey Muaz yarın yağmur yağacak mı? Muaz diyebilir mi? Allah ve Resulü gayildir. Çünkü bu kevni yeryüzüyle alakalı bir şey, kalitle alakalı bir şey bu manada. Kevni işlerde sadece ne denir? Allahu a'lem. Allahu a'lem. Ama dense ki, dense ki fıtra sadakası altın olarak, gümüş olarak verilir mi? O zaman ne denebilir? Allah'u ve Resuluhu yani. alem. Çünkü bu şeridir konu. Devam edelim. Bilgileri insanların genelinden gizleyerek, onlardan sadece bazılarına vermenin caiz olmuş. Evet yani bakıyorsun ashabtan ileri gelen bir sürü sahabe var aleyhissalatü vesselam onların çoğuna bunu yapmamış? Bildirmemiş. Aralarından Muazzeb cemeli seçmiş, ona haber vermiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasını bindirmesiyle alçak gönüllülüğü. Evet, tevazusu, alçak gönüllülüğü. Aleyhisselatü vesselam'a bakıyorsun evinde ev, iş, ev işini yapıyor. Ashabıyla beraber aç kalıyor. Ashabının önüne yaptığı elbiselerle çıkıyor ki elbisesinin üzerinde yeni yıkanmış meninin izi var. Bakıyorsun sahabesiyle birlikte, ashabıyla birlikte beraber süt içiyor, sona o ok kalıyor. En sona o içiyor. Yani tevazunun en güzel örneği. Bu da bizim için örnek olmalı. Yani aleyhisselatü vesselam bugün yaşayan, bugünden önce yaşamış tarikat şeylerine baktığınız zaman onların hayatıyla ki ne kadar onların züht içinde, takva içinde, ne kadar mütevazı olduğu bize anlatılmaya çalışsa bile Aleyhisselatü vesselamın tevazusunu görünce onların Bırakın tevazu sahibi olduğunu, kibir içinde yaşadığı insanlar olduğunu ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz. Adam bakıyorsun, jipe biniyor, etrafında korumalar. Anam yanında nuritlere ulaşmak istese ulaşamıyor. Ne yiyor, ne içiyor. Değil mi? Yani Aleyhisselam Vesselam olduğunca, elinden geldiğince abd, kul olarak insanlara gözükmeye çalışırken öbür günler ellerinden geldiği olağanüstü, hata etmeyen ulaşılması zor, eksiksiz insan sureti ve ne yapmaya çalışıyorlar? Çıkmaya özen gösteriyorlar. Evet. Hayvanın terkisine birisinin alarak iki kişi buradan bilinebileceği. Hayvanın arka tarafına kendisiyle birlikte ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Başkasını da bindiriyor. Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın fazileti. Evet. Ondan önce bir şey de alması lazım. 20 yok. 20 25 25 şey 23 23 Boğaz bin Cemal hadiyahı, tamam evet bu meselenin ne derece büyük bir öneme sahip olduğu tamam bu meselenin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu yani tevhidin ne kadar önemli olduğu e, bunun çünkü karşılığı olarak verilen şey ne kadar büyükse <gülüyor> onunla ilgili olan tevhid de yani o kadar Biler. büyüktür subhanakallahumma bihamdik eşhedü enle ve ilahe illa ente estağfurullah ve altulüylek